Avrupa Medyası'ndan yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek Günaydın Tuğba, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Merhabalar. Günaydın Özdeş.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 öğrenciler katılabilecek. Romanya'da bir gazetede çocuk hakları aktiviste Mirella Oprea aslında cinselliğin tabu yapılarak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 yani bu, bu çocuk hakları aktivisti. Ha, evet hmm. e, bilemiyorum bilemiyorum. Evet aktivisti yani ben aktivist hemen büyük diye düşünmüştüm ama siz haklısınız artık çocuk hakları aktivistleri. Aktivistler gayet genç yaşlarda da olabiliyor. Evet iklimle Bunu kontrol beraber ben. başlayan yani daha e, yeni e, dinleyicilerimizden 9 yaşında bu iklim için kuvvetli şiirler aldığımız da oluyor yani.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 Aşırı sağcıların önemli turizm destinasyonlarından birisi olmuş halde ve e, Avusturya hükümeti ve toplumu biz bu evi ne yapalım diye yıllardır konuşuyor. Evin bir sahibi var e, bir süre hükümete kiralamış ve hükümet burayı engelliler merkezi olarak kullanmış ama sonra ev sahibi kiralamayı reddetmiş ve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 60 ırkçı ve sömürgeci heykelin kaldırılmasına ilişkin yani bu heykellere ilişkin bir liste yayınladılar. Ayrıca Winston Churchill'in heykeli geçtiğimiz günlerde yapılan eylemde yine grafitilerle boyandı ve altına o bir ırkçıydı diye yazıldı. Evet, ırkçının önde geleniydi tabi aslında.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 Onun, ondan ders çıkarmak üzere onu korumalıyız e, diye bir yorum var. E, bunun karşısında da Almanya'dan, tayyıcı bir bir yorum aktarayım. Bu Castlin ilgili köle taciri Castlin ile ilgili yazmış şöyle diyor: e, "Çoğu Britanyalı Castlin'in kim olduğunun şimdi farkına vardı. Onların algısında köle tacirleri."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 bununla ilgili çok iyi Hoch, Hochschild'ın son derece güzel bir kitabı da var hı hı. Ee, bir de çok iyi bir roman var bu konuyla ilgili ee, bir de bunu söyleyecektim İkincisi de Avusturya'da Hitler'in e, evinin e, böyle şey, polis karakolu yapılmasına e, kesinlikle karşı olanlardan biriyim ben de